fi sabilillahi assalamu alaykum barakatuhu meydan medya İslam devletinin günlük haber bültenini Sunar 21 Cemaziyelevvel 1445 Salı Batı Afrika Vilayeti Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz cumartesi günü Borno bölgesindeki Kukawa kasabasının yakınlarında Mürted Nijerya ordusunun bir devriyesinin üzerine patlayıcı caz infilak ettirdi. Bunun sonucunda bir zırhlı imha edilirken içindekiler de öldürüldü ve yaralandı. Hamdallah'a derim. Ve yine Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, dün Yobe bölgesindeki Buniyadi kasabasının yöneticisine ait eve saldırı düzenledi ve onun korumalarıyla makineli silahları kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Mücahitler yöneticinin evini yakıp beş tüfeği de ganimet aldı. Hamdallah'a der. Ve yine Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, dün Kamerun'un kuzeyindeki Blangaua kasabasının yakınlarında, Mücahitlerin mevkilerine ilerleme girişiminde bulunan kafir Kamerun ordusunun nehir devriyesiyle makineli silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda iki tekne hasar görürken onlardan birkaç kişi yaralandı ve ardından kaçtılar. Hamdallah Ve son olarak Doğu Asya vilayetinden bir haberimiz ile bültenimizi bitiriyoruz. Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Maguindanao danao bölgesindeki Pagalungan beldesinde bulunan Dalgan köyünde Açlı Filipinler ordusunun bir casusunu makineli silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda casus öldürüldü. Hamdallah <gülüyor> مثل ما كان سراجا لن يغيبا يا بني الإسلام عاد الدين يعنوه مثل ما كان سراجا لن يغيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا ما ذنان عن والنيل الأمير